Bir müstekbire karşı diğer bir müstekbirin savaşı, muhalefet değil, dünya cennetini paylaşma çabasıydı. Mazlumların bundan bir çıkarı yoktu. İçinde yüzdükleri nimet denizinde şımarıp azan müstekbirlerden, Kur'an-ı Kerim, Mütref ismiyle bahseder. Mütrefler, şımarma ve azgınlıkta o kadar ileri gittiler ki, toplumun ezilmesi, insanların acıları, onların zevkleri haline geldi. Birer zulüm abidesi olan Mısır piramitlerinin, bugün bir ibret anıtı olarak değil de, dünya harikalarından biri olarak kabul edilmesi, aynı anlayışın günümüzde sürdüğünün bir göstergesidir. Geçmiş ümmetler, azgınlıkta zirveye, bu şımarık mütreflerle taşınmış ve Allah'ın azabına çarptırılmışlardır. Allah, İsra suresi 16. ayetinde hiçbir beldenin sebepsiz cezalandırılmadığını haber veriyor. Biz bir ülkeyi helak etmek istediğimiz zaman şımarık varlıklılarına yola gelmelerine emrederiz. Ama onlar yoldan çıkarlar. Artık o şehir yok olmayı hak eder. Biz de onu yerle bir ederiz. Teknolojinin hayata egemen olmadığı, İnsanların toprağa bağlı bir hayat yaşadıkları dönemde, mütreflerin güç kaynağını, kabile üstünlüğü ve zenginlik oluşturuyordu. Günümüzde, müstekbirlerin silahları ve güç alanları daha çeşitli, daha etkili. Teknoloji, mütref sınıfın en büyük yardımcısı. Sanat, onun çehresini güzel gösteren bir maske durumundadır. Günümüzde, müstekbirler, belli bir coğrafyaya hapsolmaktan kurtulup, dünyanın diğer bölgelerindeki müstekbirlerle organizasyona girmişlerdir. Bilgi akışının hızlanması, bilginin ve eğitimin müstekbirlerin çıkarları doğrultusunda kullanılmasına yol açmıştır. Teknolojinin hayatı hızlandırması, dünyayı küçültmesinden en fazla müstekbirler istifade etmiştir. Küçülen dünyada müstekbirlerin elleri Sömürü hortumları dünya eksenini kucaklar hale gelmiştir.